Boş, yaşam için teknoloji Merhaba Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Dügel insanların içecekleri suyu önemsediklerini belirterek doğada su yoksa beraberinde Ne tarımsal ürün ne de bitkinin yetişebileceği ortamın söz konusu olabileceğini söyledi. Dügel, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların havzalardaki su oranını düşürdüğünü, özellikle ülkenin batı kesimlerinde kış mevsiminin kurak geçtiğini anlattı. Suyun atmosferdeki bulutlardan inen yağmur ya da kar şeklinde olduğunu, fabrikasyon ürünü olmadığını aktaran Dügel, su kaynaklarının düzenli yenilenmesi gerektiğini aksi halde eksikliğin kötü sonuçlar doğurabileceğini işaret etti. Diğer canlıların da kuraklıktan olumsuz etkilendiğini işaret eden Düger şunları dile getirdi. Özellikle bahsetmek istediğim konu doğal alanlardaki su sistemine bağlı olarak canlıların da etkilenmesi. Ona bağlı olarak da tarımsal alanların özellikle bizi ayakta tutan tarımsal üretimi, üretimin düşüşte olması. Sulu tarım yapılan yere suyun daha az gitmesi ya da hiç olmaması Kaliteyi ve hasadı da düşürecektir. Bazı bitkiler kar altında kalmadığı takdirde verimlerinde ve kalitelerinde de düşüş olur. Türkiye'de en çok yetişen hububat türü kış buğdayının kar altında ve belli süre soğuk ortamda kalması gerekiyor. Bu şekilde olmadığı zaman hem tarımsal alanlarda verim düşüklükleri olur hem de doğal ortamlarda yeterince bitkisel gelişim olmaz. Dolayısıyla ekosistemde sorun ortaya çıkabilir diye konuştu. Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde bulunan regülatör ile Melen Çayı'ndan İstanbul'a geçen yıl 159 milyon 170 bin metre küp su sağlandı. Bu yıl ise Melen Çayı'nın %80'inin bulunduğu düzcede kuraklık etkilerini göstermeye başladı. Melen Çayı'nda ve besleyen derelerde su seviyesi düştü. Geçen yıl Şubat ayı ile kıyaslandığında çaydaki su seviyesinde yaklaşık 80 santimlik bir düşüş olduğu belirlendi. Düzce'nin Cuma Yeri ilçesi 9 Değirmen Köyü'nde köprünün ayaklarında ve çay yatağında su seviyesindeki düşüşün izleri belli oluyor. Geçen yıllarda Mayıs ayına kadar karların bulunduğu kar düz yaylasında çok az kar bulunması kuraklığın boyutlarını gösteriyor. Melen Çayı'nın 9 Değirmen Köyü'nde bulunan rafting tesisleri ve restoranlar konuklarını ve sporcuları ağırlamaya devam ederken su seviyesinin düşmesine rağmen Çay tüm güzelliğiyle akmaya devam ediyor. Düzce rafting il temsilcisi ve veteriner hekim Şerif Ali Karanfil, Melen çayının her aydaki debisini bildiklerine belirterek karların olması gereken ya da eridiği zaman yağışların olması gereken ve nehre su olarak dönmesi gereken bir zamandayız. Şu an seviyenin yaklaşık 70-80 santim daha yukarıda olması gerekiyor. Ancak bu sene kar yağışı ve orman yağışı olmadı, eriyecek karımızda kalmadı. Düzce ovasının etrafını çevreleyen dağlara baktığımızda kar da görmüyoruz. Isı şu an 20 derece civarlarında ve eriyecek karımızda yok. Belli bir hafta 10 gün sonra çok daha fazla düşecek. Bu artık suyun sıkıntısını bize işaret buyuran bir hali diye konuştu kendisi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan Kanlı Gölü'nde kurumasına neden oldu. Üzeri Nilüferlerle kaplı olduğu için geçen yıl Nilüfer şenliklerinin yapıldığı göl alanında küçücük bir su birikintisi kalırken... Burada yaşayan 10 civarında balık türünün yok olduğu söyleniyor. Kaynarca ilçesinin Başoğlu köyü sınırları içerisinde Acarlar Longoz'una yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta 20 hektarlık alanı kaplayan gölün kuruması büyük üzüntü yarattı. İçinde bir zamanlar onlarca çeşit balığın yaşadığı sandal gezintilerinin yapılabildiği kanlı göl son 2 yıldır yeterli yağış olmaması nedeniyle yavaş yavaş çekildi ve şu anda küçük bir su birikintisine dönüştü. Gölün bulunduğu alandan şimdi yürüyerek geçilebiliyor. Yaklaşık bir yıl önce yapılan ölçümlerde yer yer 5 metre derinliğe ulaştığı belirlenen gölün bu hale gelmesi bölgede yaşayan köylüleri büyük üzüntüye sevk etti. Başoğlu köyü sakinlerinden Ali Galip dedi ki biz burada her sene balık tutuyorduk. Şimdi ise gölün hani görüyorsunuz. Göl ilk defa kış ortasında kurudu şeklinde endişesini dile getiriyor. Bir zamanlar çevre ileride. Gölde balık tutmaya gelenler de gördükleri manzara karşısında şaşkınlık içindeler. Bölgede evlerin bahçesinde bulunan tulumbalardan da artık su çekilemiyor. Yani yeraltı suyu seviyesi de düşmüş durumda. Gelelim Ankara'ya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani ODTÜ öğrencileri, Başbakan Erdoğan ve Belediye Başkanı Gökçe'nin katılımıyla açılışı yapılacak yola yürüyüşleri kampüs içine giren polisler, Gaz bombası ve tazikli su ile engellendi. Plastik mermi de kullanan polise karşı otdüller barikat kurdu. Başından plastik mermi ile yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ormanın içerisinde de gaz bombası atıldığı ve öğrencilerin olası bir yangın durumunda yangın söndürme tüpleriyle olay yerine de bulunduğu bildirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanının da plan itiraz süresi dolmadan bir gecede yapımına başlanan Bu yol 1071 Malazgirt Burvarı adıyla dün açıldı. Yollardan ve binalardan sonra paranın yenilemediğini, içilemediğini hatırlayalım. Açgözlülüğün para ve güç hırsı içinde olanlar da sudan ve topraktan canlılar olduklarını hatırlasınlar. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Öz efsin. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.